mak için anneme hediye bir gün bakmadım çekem geriye sen de eğer bakmak istersen bakabilirsin Spotify tapelliye istemezün şöhret ne diye göster ifade vermek aleyime ister ölüm ister huzur istemez geri dönmek Valliriye açıyor artık zengin ipnelere değil kardeşlerime kapı kırdık tabağı attık ayı attığımızdan biri bir numarasında Spotify'ı hayı demedim bir gün dayı köprünün amanar koyayım köprünün üstünde yakıyorum sigarayı. Marka kalite, mentalite git üstüne git, Vakit nakit nakit Gramite bon abdetit vermedim fit, verdim it üstüne yeni hit, era yedi kapan döndü banka matte, değilsin hasma. Has Illegalite adımı böyle siyahlar şaşır. Era yedi drive by sürte, bay bay tabakta gay kay wow. Türkler havalı ateş eder kardeş kırbaal, kırbaal, kırbaal. Kejje kejje kes kalsın. Çal bela çal, çal, çal. Yaraydı kapon orjinal James Starr. Deller kepmiş, uşakaya cemil mazliki kap bilet kesmiş. Karierinin bu noktasında benden başka söyle ki ateş etmiş. Şirkala kostakımna poz verirken yaktı paporoz boz. Şarapli ona bulaş roz, bir tabak toz, bir tabak dask, pişmiş istakoz. Yaraydı sıcacık drive by sürce, bye bye tabakta kay kay val. Wow. Çırtık der Hav, ateş eder kardeş kırpav Bav, bav, okej okay, okej okay, kes kas Çav bela çav, çav, çav Yara yedi kapan orjinal gangstas Gangstas